Bu civardan müzikler. Hazırlayıp sunan Ahmet Ali Aslan. ...ben başlayayım istedim. Evet, Anonsu yapmak istedim. Gerçi sen... ...başlangıç anonsunu yapacaksın ama... Ee, ...bu... ...İstanbul Kemençesi'nin... ...ilk parçası Ayasofya. Ee, sevgili dostum... ...Sokrat İssinopoulos'la beraber... ...yaptığımız bir doğaçlama. Evet sen istersen... ...başla Evet <gülüyor> <olabilir. gülüyor> <gülüyor> Daha önce birçok kez dinlediğimiz... ...dinlemeye de devam edeceğimiz... ...illelbet... Klasik Kemençe Ustası Derya Türkan'la birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Derya abi. <gülüyor> <gülüyor> Pazar akşamı 8. Türlü'deyiz. Ben de Ahmet Ali Arslan. Bugün Derya Türkan'la son albümü İstanbul Kemençesi'ni. Daha geniş olarak İstanbul Kemençesi konseptini. Ve bir iki projeyi daha konuşacağız. Şereflendirdiniz efendim. Çok Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim tekrardan. Öncelikle programının açılışı bana yaptırdığın için ne demek ki? Ee, i̇kincisi <gülüyor> e, açık radyoda olmak çok güzel her zamanki gibi. Şereflendirdiniz tekrar. Estağfurullah. Ee, şimdi İstanbul Kemalçesi 2004'te MMT'den çıktı onu bir verelim. Ee, sizin, uz, senin uzun zamandır yaptığın ilk solo çalışma Evet, e, 2014, yani geçen sene hı hı. E, benim için aslında böyle e, bayağı bir çalışma senesi oldu. Geçtiğimiz yıllarda biraz öteli diyeyim, tembellik yaptım diyeyim. Tembelliğe e, kendimi ittiğim bir takım şeylerden kurtuldum. Ve e, geçtiğimiz sene kendi kendime bir karar aldım. Bundan sonra albüm yapmak istiyorum. Çok fazlaca yapmak istiyorum. Yani yapabildiğim kadar. Bu bir hırs değil ama kafamda yapmak istediğim birçok şey var. Onları e, hayata geçirmek istiyorum. Kaydetmek istiyorum. Çalışmak istediğim, birlikte müzik yapmak istediğim müzisyenler var. Onlardan bir tanesi de e, çok uzun zamandır yapmak istediğim bir solo albümdü. Ve e, bu albüm... Benim müzikal yaşantımı biraz anlatıyor. Benim müzik hissimi anlatıyor. Ee, İstanbul'a olan aşkıma anlatıyor. Ee, ve burada belki Vence and Segal hariç ki o, o da bence sayılır manevi olarak ee, yaklaşık 25 senedir ben e, bu enstrümanı ...konserler ve plak... ...boyutunda çalıyormuşum... ...geçenlerde fark ettim... ...ve 25 senedir benim yanımda olan... ...benimle... ...müziğini paylaşan... ...çok yakın dostlarım... ...bu albümde birlikte oldu... ...bir sayalım Sokrati Sinopulos... ...zaten laftada birlikte girdiniz... Evet. ...Vincent Segal... ...var... ...Fahrettin Yarkın ve Ferruh Yarkın... vurmalarda. ...Bora uymazdı vokalde... ...evet... Şimdi e, dediğim gibi işte 25 sene olmuş Sokratis'le birlikteliğimiz. Artık böyle deminki eserde mesela hiçbir şey düşünmedik, paylaşmadık, sadece çaldık ortaya çıkan e, birliktelik beni her zaman memnun etti, mutlu etti. Çok güzel bir arkadaşlığımız ve müzikal birlikteliğimiz var. Yarkınlar öyle, senelerdir birlikteyiz. Valla ilk önce albüm şeyinize gidelim. Bunlar çok güzel haberler bizim için. <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu. İstanbul kemençesi koydun abi adını bunun. Bu çaldığın enstrümana işte klasik kemençe deniyor. Ya da diyor bazı insanlar diyelim. Senin için bu enstrümanın İstanbul'lu yapan nedir? Neden İstanbul kemençesi? Şimdi şöyle bu yıllarca... Aslında bir polemik olarak biraz böyle dolaştı şey yaptı ama e, kemençe denildiği zaman Türk insanının aklına Karadeniz bölgesinde çalınan ince uzun kemençe. Karadeniz foklörüne ait daha doğrusu Doğu Karadeniz foklörüne ait enstrüman gelir. Trabzon ve Rize gelir ama asıl Giresun'dur e, kemençenin ustalarının çıktığı yer. Bu arada Batı'ya geldikçe Kastamonu'da da kemençe vardır. İstanbul kemençesine benzer tırnakla çalınan, tırnak kemane derler. İstanbul'a geldiğimiz zaman İstanbul'daki halk müziği Anadolu'daki halk müziği gibi değildir. Şimdi burada bir karışıklık oluyor ki herkes Anadolu halk müziğini İstanbul halk müziği ile karıştırıyor. Halk müziği denildiği zaman o tarz düşünülüyor. Kaldı ki şunu denmez tabii ama Anadolu'daki müzik de makamsal müziktir. Her türünde makamsal müziği görürsünüz. Ama tarzlar farklıdır. İstanbul'un halk müziği de Anadolu halk müziğine benzemiyor. Hı hı. Hatta ve hatta biz klasik müziğimiz dediğimiz... Ki o da bence İstanbul müziğidir. Hı hı. Ee, İstanbul'da gelişen bir müzik olduğu için. Çünkü İstanbulluların yani Rum, Ermeni ve Musevi vatandaşlarımızın bestecilerin, sazendelerin, okuyucuların geliştirdiği bir müzik olduğu için İstanbul müziği demek daha doğru. Bence ee, bu enstrümanda İstanbul'da gelişmiş bir enstrüman. Dolayısıyla artık ben hani Karadenizli misin, kemençe çalıyorum Karadenizli misin sorusundan biraz yılmış birisi olarak <gülüyor> ve insanların da doğrusunu biraz öğrenmesi açısından bu ismi yaymaya ve söylemeye çalışıyorum. Bunda utanılacak, gocunulacak bir şey de yok. Çünkü bazı çevreler kızdılar yani niye böyle bir şey söylesin işte falan falan. ama işte doğrusu da böyleyse ne yapalım yani. Evet, enstrümanda, müzikte İstanbul aslında diyorsunuz yani. Kesinlikle öyle. Çünkü İstanbul başşehir olduktan sonra e, Osmanlı İmparatorluğu'nda bu müzik 18. yüzyıl, 17'den başlayıp, 18. yüzyılda zirve noktasına gelip, 19. yüzyılda modern, biraz daha modernleşip, 20. yüzyılın başlarında da e, bence... E, Son derece modernize olup ama o arada bugüne kadar gelen arada da bir takım kayıplara uğramış bir müzik ama burada gelişen bir müzik Hı -hı. ama bunu şunu demek istemiyorum bu sadece İstanbullular tarafından yapılır bunu yanlış anlıyor insanlar yani bu İstanbullu meselesi başka bir şey İstanbul kültürünü İstanbul kült İstanbul'da olmak İstanbul'u anlamak başka bir şey. ...buna e, sadece İstanbul'da... ...yedi göbek doğanlar anlar diye bir şey değil tabii, tabii ki. Zaten Anadolu'nun... ...çeşitli yerlerinde de... ...yapılmış aslında bu. E, yani... E, ...yaygın olmasa da... ...hani İstanbul dışından da... ...görüyoruz bu... A, ...müzisyen çıktığını. Tabii yani ki. Kesinlikle, kesinlikle. Öyle bir şey yok zaten. Evet. Mesela Necdet Yaşar... ...Gaziantep'li... ...ama... Klasik müziğimizin, İstanbul müziğinin şaheser müzisyenlerinden bir tanesidir. Yani şimdi örnek veriyorum hani İhsan Özgen benim hocam, hı hı. E, benim üstadım kendisi o da Antepli. Alaaddin hocamız Antepli yani bunu demek ist değil. Tabii ki, ben Ama ben... o kültürü e, İstanbul müziğinin kültüründe yetişmiş insanlar manasında tabii ki diyorum. Parça mı çalmak istiyorsun? Yok hayır parça çalmak istemiyorum. Devam edeceğim. Ee, bu İstanbul Kemalçesi'nde şimdi bir sonraki parça Solakzade'den çalacağız. Evet. Kendisi 1658'de ölmüş. Hani parçaya zamandan bilmiyoruz tabii ki. Ama 17. yüzyıldan bir parça diyelim. Evet Kantemir Edvarı'ndan. Dimitri Kantemir'in. Şimdi bizim bu e, kaynaklarımız müthiş önemli. Alofki ve Kantemir'in derlemeleri, kendi besteleri... 17. yüzyıl müziğine müthiş bir ışık tutuyor. Hı hı. Ve e, yazılı belge olarak da çok önemli. Hala nasıl çalınması gerektiği hususunda tartışmalar olsa da... ...ben kendime göre, e, kendi anladığım kadarıyla icra etmeye çalıştım. Yani bazen böyle çünkü ritimsel ve... E, perde konularında sıkıntılar olur. Hani hı hı. nasıl olmalı falan. Çünkü 17. yüzyıl müziği e, makam anlayışı 18 ve 19 gibi değildir. Tabii ki. Farklı melodik yapılar falan da vardır yani. Eee acem Peşafi daha sonra dinleyeceğiz aslında. Şimdi arkadaşlık sembine girelim ha. istersen. Tabii evet. abi. E, ben bugüne kadar işte böyle yeni başladığım bestecilik çalışmalarımı için kendi kendime şöyle bir şey düşündüm. Hep birileri için bir şeyler yazayım istedim. E, bugüne kadar da öyle başladım. E, hoşuma gidiyor. Hem karşı tarafa bir hediye olduğunu düşünüyorum. E, sevdiğim insanlara, onların... Bazen çünkü çok enteresan bir şey oluyor. Mesela benim çok sevdiğim e, Almanya'da dostlarım var. E, onlar... E, ...evlerinden 25 sene... ...27 senedir oturdukları evlerinden... ...ayrılmak zorunda kaldılar... ...başka bir yere geçtiler... Hı hı. ...o hikayeyi anlattılar... ...hatta geçmeden biz ailecik oradaydık falan... ...anlatırken çok hüzünlendim ben de... Ee, ...bu şimdi... E, ...ileride çalacağımız... ...Silk Moon albümünde... ...onlar için bir sürpriz bir parça ya yazdım... ...mesela... E, ...A Beautiful House in Batonburg... Hı hı. ...isminde... Ya ...öyle şeyler yapmayı çok seviyorum... E, bu da, çok, bu da Sokrates için. Bu da Sokratis için. Arkadaşlık Zeybe'yi. Çünkü müzikal arkadaşlıkta Sokratis çok şey paylaştım. Ona ithaf ettim bu eseri de. Dinleyelim Arkadaşlık Zeybe'yi. <gülüyor> ...Terya Türkan Bestesi, Arkadaşlık ZB'yi dinledik. Terya bir kemençe desin doğal olarak. Evet. Lafta da Sokrates Sinopulos var. Evet. Yarkın kardeşler de, vurmalarda evet. Bir de teknolojinin bir de... yardımı var. Evet, bir de teknolojinin yardımı var. Ara taksim... Sokrates ikinci kemençe. Yani biz burada diyor kemençe çaldık. Hı -hı. Aradaki bir de Sokrates yapıyor. Hı -hı. Şimdi benim albümümde bana bir hediye yaptı. Ee, benim de çok hoşuma gitti... ...onun yapmasını istedim. Birbirimize böyle... ...şey yani köller sarlar... ...birbirini ağırlar. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki ağırlamışsınız birbirinizi de... ...biz de dinliyoruz. <gülüyor> ee, açık Radyo'dayız... ...94.9... ...Derya Türkan'la birlikteyiz. Ee, programın adı Türlü. Dokunmaktan bahsedelim biraz. Oo süper. Ee, bu Erkan Uğur... ...ve İlkin Deniz'le... ...yine 2014'te çıkan... Evet. dokunmak. Bir kere süreci sorayım ben. Süreç Aa. 10 sene. Süreç 10 sene geriye gidiyor. Yok 14 sene olmuş. Ee, biz Erkan abiyle bir gece yarısı telefonlaştık. Birlikte çalalım. Ya işte nasıl yaparız? Falan. 14 sene önce mi oluyor? Bu? 14 sene <gülüyor> önce. Gece yarısı. Ben de dedim ki hemen geliyorum ben. Hani Neredesiniz? <gülüyor> hemen başlayalım. Ondan sonra böyle gülüştük filan sonra bir araya geldik. Civan Gasparyan'la e, Ermeni Duduk Sanatçısı Civan Gasparyan'la bir albüm yap yapıldı. Fuat isminde. Konserini yaptık. Biz Erkan abiyle böyle sanki yıllardır birlikteymişiz gibi e, bir aradayız. Sonra dedik ki ya bir şeyler yapalım hani kaydedelim ama o süreç biraz uzadı. Hı -hı. Demlendi diyelim. <gülüyor> o demlendi diyelim. Sonra bize şöyle bir teklif geldi. İstanbul Festivali'nde meşhur Mugam sanatçısı Alim Kasımoğlu'la birlikte bir konser teklifi geldi. Biz üçümüz bir konser yaptık. Fergan'a da vardı. Kız, kızı değil mi? Kızı Aha. evet. İkisi okudular. Biz ikimiz çaldık Erkan abiyle. Erkan abi dedi ki ya biz bunun başında dedi, ikimiz sen de bir şeyler yapalım. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. E şimdi tabii biraz riskli bir şey ama o 14 sene hani demlenmiş ya. Oradan bir şeyler çıktı. Ondan sonra e, ve geçtiğimiz, e, özür diliyorum. Geçtiğimiz sene e, Eylül ayında. Eylül ayında. 2013'ün demeye çalışıyorsunuz 14. Ha 14. Evet. Aha. 2014. 2015'teyiz. Aha. 2014 evet. evet 3-4 önce yani. Evet evet. Aha. Yani geçtiğimiz Eylül, Eylül ayında. Aha. E, kayıt yaptık ve e, yakın zamanda da çıktı. Çok özür diliyorum. 2013. 2013'te be diyorum. Ya, bu kadar olur. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. 2013'te yaptık. Ben de diyorum. Kasım'da, 2014 çıkmış. Kasım'da çıktı <gülüyor> anca. Şey, e, Haziran'da çıktı. İyice şey olduk. Yani bütün tarihleri karıştırdık. Hı. Neyse önemli değil. Sonuçta yıllardır yani uzaktaki müzik olarak başladı. İkili Hı. duo olarak. Sonra e, dokunmak ee, ...şifa niyetine dokunmak... ...olarak düşündük... Hı hı. ...biz kendimize şifa için... ...yanlış anlaşılmasın... ...başkalarına hı hı. değil... ...kendi kendimize... ...çünkü e, Erkan Or'la müzik yapmak... ...Erkan Or'u dinlemek çok güzel... ...herkes yani çok beğenir... ...haklılar da... ...gerçekten muhteşem bir müzisyen... ...ama çalmak... ...birlikte müzik yapmak... ...çok çok daha güzel... Ben Erkan Oğur dinleyicisi olarak söylüyorum. Hı -hı. Ben çocukluğumdan beri tanıyorum Erkan abi. Ben 84'te konservatuvara girdiğimde ilkokuldan sonra Erkan Oğur hocaydı. Ee, yani ben onu çok iyi tanıyorum. Hı -hı. O yaştan beri tanıyorum ve dinlerim tabii Erkan Oğur dinlenmez mi? Dinliyoruz. Tabii ki müdavimi olarak Dinliyoruz. dinlerim. E, birlikte müzik yapmak çok çok daha güzel bir şey. E, ve mesela... E, Dedim ya arkadaşlık, müzik, dostluğu, hı hı. muhabbet. Ee, ben yıllarca hep onu aradım ve o, o tarz insanlarla birlikte oldum. Başka hiçbir şey düşünmeyen, sadece müziği düşünen, muhabbeti arzulayan insanlarla birlikte olmaya çalıştım. Ee, zaman içinde bunları kaybetmiş insanlar maalesef koptular gittiler. Ama onlarla baktım ki benimle birlikte kalan yani bu bir ego değil. ...hani bu bir tercih meselesidir... Hı hı. ...çünkü maddi bir beklenti olmaz... ...sanat da... ...yani ilk etapta tabii ki... Hı hı. ...muhabbet beklenir, hep karşılıklı muhabbettir... ...siz verebilirsiniz, karşınızdan alabilirsiniz... ...bazen siz de veremeyebilirsiniz ...tabii o da olabilir... Ee, ...Erkan abinin bana... E, ...verdiği pozitif enerji çok başkadır... ...benim mesela... ...acizane 3-5 tane eserim var... ...yapmaya çalıştığım, denediğim şeyler var... Onun için müthiş destek vermiştir mesela. Hani beste yap, beste hı hı. yap, beste yap, beste yap. İşte e, bir şeyler karalamaya çalışıyorum ama bana verdiği e, pozitif enerji e, çok az insanda görmüşüm. İşte Sokrates mesela bir tanesi. Hı hı. Hani a, o enerji mesela Vincent. Vincent Segal yıllardır tanımıyorum ama 6-7 sene içerisinde bu kadar yakın olduk. Ve bana verdiği pozitif enerji... Çok az insan vermiştir işte. Erkan Uğur'un bir röportajını okumuştum işte zaten kayıt yapmaya çok çoğu zaman istekli olmuyor Erkan Uğur. Demişti ki işte dokunmakta bir şey yakaladığımızı hissettik bu yüzden de gerçekten bizden sonra gelecekleri şu anki insanlara sunmak istedik diyor dokunmak hakkında. Sizin ağzınızdan alabilir miyiz? Siz i̇şte neyi, 14 sene. <gülüyor> 14 senede. Şimdi şöyle e, katıldığım taraf da var Erkan abin. Çünkü çok başka bir filozofi e, filozofik bir <gülüyor> bakış açısı e, anlı yaşamak var ya. Anlı yaşamak daha sonra hatırlama gibi olmuyor. E, yani o anda eğer ordaysanız tamam. Ama daha sonra başkalarının anlatması. ...veya sizin o anı tekrar yaşamak için... ...zapt ettiğiniz şey... ...size o anı... ...sadece hatırlatıyor, ya ne güzeldi işte... ...o anda duyduğunuz heyecanı... ...çok az zamanlarda yaşayabiliyorsunuz... ...bu taraftan tamam ama... ...bir, ta bir taraftan da... ...bir şeylerin kalması lazım... Ee, ...yapabildiğimiz kadar... ...bir takım çalışmaların da yapılması lazım... ...oradan zaten Erkan abi de... E, ...kayda tekrardan... E, ...şey yapıyor, mesela ben... master klaslar yapıyorum... Basılıklarla da kesinlikle e, şey almıyorum, kayıt istemiyorum. Hı hı. Bunun sebebi bir şeyler öğrenmesin değil, öğrensinler diye. Çünkü kayıt olduğu zaman herkes güveniyor. Zaten yani, kayıt var, tabii, en kötüsü sonra dinlerim. İstediğim ha. kadar dinleyebilirim. Hayır, o anda alırsanız alıyorsunuz, alamazsanız alamıyorsunuz. Yani dersi dinlemek hı hı mevzusu hı hı. yani. Peki yakalanan nedir de okumakta onu soracağım size. Şimdi aslında. biz bunu e, tarif edemiyoruz. Aslına bakarsan. Çünkü şöyle iki sevgili gibi konser çalarken göz, göz gözlerimizin birbirinin gözünün içine bakıyoruz ve gözlerimizin böyle birbirimize sanki konuşuruyoruz o anda. Biz bunu mesela ilk konserimizde denedik. Hatta dinleyicilerden de onay alarak zifir karanlıkta çaldık hı hı. bir parçayı. Yaklaşık 15 dakika sürdü. Ben orada da Erkan abi gördüm. O da beni gördü. Mesela böyle bir bunun Herhalde ismi aşk veya şey muhabbet muhabbet diyelim hı hı. konuşmadan anlaşma ya da ismini koymayalım evet bence de dinleyelim Doğru. aynen Elif'in inni dinleyelim evet dokunmaktan Elif'in inni evet sonra biraz bir daha ninni. muhabbetini olur, yaparız olur. aynen Elif'in inni Oh, oh, oh. Önce Derya demişti ki... ...beste yaptığımda birilerine armağan etmeyi seviyorum. Şimdi de Derya Türkan bestesi Elif'e nini dinledik. Evet. Bas da e, ilkin... İlkin a, deniz. İlkin deniz. E, perdesi kitarda Herkut Noğur. Evet. Kemal Çede de Derya Türkan. Şimdi burada bir makamsal müzik durumu var. Evet. Bir de arkasında... ...gitarlar, armoniler durum var. Evet. Ee, şimdi... <gülüyor> soru, soru işaretleri çıkıyor. <gülüyor> şimdi şöyle... E, ...ben... E, ...tabii ki... ...klasik batı müziğini... ...ve... ...cazı pek çok seviyorum. E, çokça seviyorum... ...daha doğrusu. Şimdi caz... E, ...benim ilgimi çeker... ...şöyle... ...emprovize müziğin içinde barındırdığı bir tür... Ve öyle büyük e, solocular var ki e, onlar hatta e, bir türde yaratmışlardır. Yani Hı -hı. adam öyle güzel bir solo yapar. o Onu çıkartırsınız soloyu, söz yazarlar ve işte vokaliz olur. Şimdi e, yani bu benim çok ilgimi çekmişti ve free'dir. Ama bir, kendi içinde bir disiplini vardır. Şimdi bizim klasik müziğimizin de e, Taksim dediğimiz doğaçlama formunun Bir disiplini vardır Ama serbesttir O disiplini de makamın özelliklerini Göstermektir Şimdi caz müziğindeki de Harmoninin e, yürüyüşü Takip etmek Gidişatını, gerekir Gidişatını aynen. İşte e, Çok sevdiğim bir hocam vardı e, Rahmetli O hep derdi swing denen hadise İşte onun bir swingi vardır e, O onu yakalamaktır mesele. Bu da çalarak öğrenilir. Bizim müziğimizde öyledir. Çalarak öğrenirsiniz. Teoriden istediğiniz kadar öğrenin. icra etmedikçe öğrenemezsiniz. Şimdi ben bunları hep böyle düşünmüşümdür. Kendi kafamda nasıl olur falan derken sevgili dostum baki duyarlarla, piyanist baki duyarlarla yani Udi baki duyarların oğlu Junior diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, o bana ya birlikte bir şey yapalım derken Kemen Caz Albümü ortaya çıktı. Şimdi kemancağızda tabii bir, bir form var. E, o formu takip etmek gerekiyor. Hani alıp başını gidemiyorsun. Hı hı. Dolayısıyla bu beni o disiplinin içine birazcık yakınlaştırdı ve öğretti bana açıkçası. E, denemeler başladım falan işte yapar olmaya başladım. Biraz kulaktan gittik. E, Armoni bilgim zayıf olduğu için. E, ve böyle bir şey oldu. Şimdi Erkan Oğur'la da bugüne kadar birçok insanın düşündüğü, birçok bestecinin yapmaya çalıştığı makamsal müziği armoni meselesini Erkan Oğur iki müziği de son derece iyi bildiği için yani klasik İstanbul müziğini de makamları da çok iyi bildiği için caz armonisini çok iyi bildiği için bunu uygulayan bir müzisyen olarak bana acayip bir ufuk açmış oldu. Hı hı. Şimdi dolayısıyla ben istediğim makamı, istediğim perdeleri çalarken o onları takip edip eder ve bildiği için ona göre armonileri, akorları oturtturdu. Hı hı. Ve bu sefer benim önümde büyük bir e, yol oldu. Yani istediğim gibi gidebiliyorum onu da takip ed ediyorum. O beni takip ediyor gibi böyle işte hani bazı şeyler vardır. Efendim bu makam e, armonik olmuyor. Hayır. Işte, Erkan Oğur yapıyor gibi. Yani böyle. E, burada önemli şey o. Yani ben armoniyi takip ediyorum. Rahat taksim ediyorum. Hı hı. Makamsal müziği ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Hepsini birden duyabiliyorsunuz. Hı hı. Belki biraz da bugün müziği biraz böyle olabilirdi. Aslında e, önceki e, atışmalar olmasaydı. Hı -hı. Ee, bir de şey perdeyi akustik kitar değil mi... Perdesiz de değil. Tabi tabi Yani arkadaki tabii, armoni... Tabii, evet tabii. evet. Ee, bu Elif'iniz e, besteni dinledikleri abi. Ee, bir önceki konuşmamızda da İstanbul Kemençesi'nden... İstanbul'da olmaktan, klasik müzikten ve bu geleneği taşımaktan bahsettik biraz. Evet. Beste yaparken bu geleneği ne kadar hissediyorsun abi sırtında? Ya da ne kadar etkiliyor senin besteciliğini? Ee, şimdi benim, ben İstanbulluyum. Yani ben Türk'üm. Hiçbir zaman e, Alman olmaya çalışmam. Hı hı. Amerikalı olmaya çalışmam. Ya, olamam da zaten yani. Bu memleketin yaşayışını, bu memleketin geleneğini, göreneğini, efendim, kültürünü... Ee, kültürüyle doğmuş büyümüş birisi olarak kendi tabii ki kendimden bir şey ortada olması gerekiyor. Ee, aksi takdirde e, bir yere bağlı olmadığı zaman malum hani ne olduğu <gülüyor> bir yere muhakkak bağlı olması gerekiyor tabii yani o ister istemez ama <gülüyor> bu tabii. bir misyon değil. Ya ben e, açıkçası müzikal hayatımda hiçbir zaman bir misyon gütmedim. Hiç ona da inanmıyorum. Yani <gülüyor> Ee, sadece Doğal olmasını Arzu ediyorum Doğal olduğu zaman her şey kendi içinden Çıkıyor zaten Ve Aşk diyelim muhabbet diyelim evet. İsimlendirileceğimiz e, on... şeylerden Aynen. Aynen. Tabii, yani e, yani Oraya olmaya çalışmak Başka bir şey olmak başka Onun için mücadele etmek Başka bir şey Ama o hırs içinde olmak ayrı bir şey ...bunlar bana göre değil... Hı hı. E, ...ama... ...tabii ki... ...biraz bizden olduğu... E, ...olması... yani ...bu, bu bir... E, ...ne bileyim... ...Türk bestecinin denilmesi... ...hoş bir şey... Hı hı. ...ben bunu e, Hacı Dakis'te fark ettim... ...Manos Hacı Dakis... ...çok sevdiğim bir besteci ...mesela onu dinlediğiniz zaman... Avrupa'yı bir müzik duyabilirsiniz ama... ...Yunan müziği olduğunu hissedersiniz... ...çünkü... Ee, onun içerisinde rebetlerden, halk müziğinden, laikodan ne bileyim e, midilli müziğinden e, Karpatlar'daki müziklerden e, ezgiler duyarsınız. O hissi anlarsınız. Ama arkada büyük orkestra vardır. Başka Hı -hı. bir armonik yapı vardır gibi yani. Peki şimdi bu İstanbullu, bu e, kemençe geleneğini alıp yeni seslere taşımaktan bahsedelim. Kire ikinci dinleyenlerimizin haberi olmayabilir Silk Moon adlı bir albüm çıkardınız. Evet. Renault <gülüyor> Garcia Fons ile evet. Avrupa'da çıktı. Burada da yolda değil mi? Evet. Ee, geçtiğimiz Şubat'ta bu sefer doğru. Tamam. <gülüyor> 2014 Şubat'ında. 2014 Şubat'ında kaydettik Paris'te. Ee, Kasım ayında da geçtiğimiz Kasım ayında da yine Paris'te çıktı. Hı hı. Ee, Türkiye'de de bizim... Ee, müzikte ve müzikte de ortak olduğumuz e, bir şirket kurduk bu arada. Hemen onu da şey yapayım. Hayırlı uğurlu olsun. Erkan Novor'la birlikte e, ve Serbilen Sertoğlu ile birlikte. MMT Mikro Makro Tonal Müzik. Vay bir biraz... <gülüyor> <gülüyor> Açılımı biraz şey ama e, MMT e, Records isminde. E, MMT önümüzde yani bu zaten Dokunmak, Dokunmak İstanbul Kemençesi oradan MMT, çıktı. MMT'den çıktı. MMT'den yani. çıktı. Ee, şimdi bu Silk da MMT'den Türkiye'de dağılacak. Hı -hı. Avrupa'da e, Sezan müzik Hı -hı. E, dağıtacak. Um, i̇stersen bir iki parça dinleyip sonra bahsedelim. Olur. E, ee, Dinlendiğimiz bir duysun. arka arkaya mı dinleyelim? Ama arka arkaya dinleyelim. Peki. Ya da sen nasıl istersen e, abi. Şey yapalım. Biraz konuşuruz ondan sonra. İstersen, aynen aynen. A Girl from diyorum. İstanbul önce tamam. diyelim Benim bestem yine Hı -hı. Ee, ondan sonra Renaud Garcia'nın bir bestesini. Dinleyelim. Bosphorus Nostalji. Evet aynen. Bosphorus Nostalji'ye. Bir girelim muhabbetimizi yapacağız. Tamam. dedik bundan dinledik evet. Derya abi ne dinledik A Girl From İstanbul benden evet. evet bir e, Renault'un parçası e, Bosforus Nostalgia burada eşi çok önemli bir teorbas sanatçısı e, yani Rönesans mü e, müzeğinde kullanılan büyük lavta diyelim e, dinleyicilerim bilmeyenler için e, Claire o çaldı e, bu albümde şöyle bir önemli bir nokta var Kemençe konturbasa, konturbas kemençeye eşlik ediyor. Hı hı. Yani kemençede e, benim yıllar içerisinde denediğim, yaptığım bir takım şeyler vardı... Ee, onlar aslında bazen e, arkadaşlarım gülerdi bana. Ya yani ne yapıyorsun ya işte şey synthesizer gibi mi falan falan işte onları yıllar içinde e, kullanmış oldum bu albümde işime yaradı yani. Değiştirip biçirip. Evet o zaman gülüyorlardı bana ama şimdi <gülüyor> öyle bir şey oldu. Eee ya yani kontrbasak kemençe eşlik ediyor. Hı -hı. Gerçek diyor bir e, çalışma. Hı. Rene Garcia Fons müthiş bir basçı. Beş telli konturbas çalıyor hı -hı. ve akompanyası harikulade. Bazı parçalarda e, iki defa tabi üst üste çalındı hı -hı, şimdiden. Hı -hı. Yani hı -hı. onu da zaten konsere taşıyabiliyoruz. Yani bu albümde hı -hı. konsere taşındığında e, çıkabilecek bir albüm oldu. O, o da bayağı hem perküsyon yapıyor konturbasını, hem makamsal çalıyor birik parçada bayağı. Tabii. Peki bu yani klasik bir soru ama niye de dolusun bu konuda biliyorum bu geleneği bu yeni seslere taşımak bir soru işareti olmalı mı? Ya da hani zaten yeni şeyleri taşırken geleneği birlikte mi taşıyorsun? Şimdi tabii demin de hani bahsettiğimiz gibi bir müzisyen hangi müziği icra ediyorsa etsin kendi ülkesinin kültürüne hakim olmak zorunda. Tarihine müzik kültürüne bütün her şeyine geleneğine, müzik geleneğine e, hakim olmak zorunda. Ama e, tabii ben birkaç defa daha bunu e, az etmeye çalıştım. Fakat insanlar tabii çok, bazı kişiler çok acımasızca eleştiriyorlar. Demek istediğim benim şu. E, böyle bir soru çok önemli aslında. Bugün ne yapmak gerekiyor? Şimdi ben e, ne bileyim işte üstadlarımızın ...söylediklerini anlatabilirim. Anlatıyorsun da zaten. Evet yani anlatırım anlatırım... ...anlatırım anlatırım. Bir zaman geldikten sonra... ...insanlar güzel güzel... ...dinlerler ama derler ki ya tamam da... ...sen ne söylüyorsun? Şimdi işte orada bir... ...çıkmaza giriyor insanlar. Ee, bu aslında geleneği korumak... ...değil. Bence. Hı hı. Şimdi... ...kendiniz bir karakter... ...olup o karakteri... ...ortaya çıkartmak mesele. Yani ben bugün Cemil Bey ekolünden gelmeye gelen bir insanım. Benim hocam da Cemil Bey'in en önemli temsilcisi. Ee, ben hocamın getirdiği yerden devam ediyorum. Elimden geldiği kadar. Hı hı. Ama bugün de bir bugün yaşayışımız 1700'lü yıllar değil. Yani 17. yüzyıl yaşamıyoruz. Bugün 21. yüzyılı yaşıyoruz. Ama Tabi bu demek değildir ki e, oradan bir e, destek almayalım. Oraya bağlı kalırsak bugünkü e, şeyi devam ettiremeyiz. Açıkça bir şey söyleyeyim. E, Cemil Bey 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı Hı. diyelim. Cemil Bey bu müziği bugün e, gözlerimizden yaşlar akarak dinlediğimiz o müziği yaptığında herkes ona son derece modern ve bu böyle bir şey olamaz. Bütün geleneğe aykırı diye itiraz etti. Ama eğer o devam etmeseydi, bugün bugünkü müzik olmayacaktı. Aynı şekilde de bunun yanında işte birçok besteci de sayabiliriz yani o dö kendi dönemlerinin modern anlayışlarını temsil eden besteciler. Sandı. Sıtkun'la dokunmakla İstanbul kemençesiyle yer yer bunu devam ettiriyorsun. İnşallah. İnşallah. inşallah. Aynen. Derya Türkan'la birlikte olduk, muhabbet ettik, konuştuk. Çok teşekkürler Derya abi geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Bir daha bekleriz. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. açık radyodasınız programında da türlü. Eee hangi parçayla çıkalım? 98 yine René Garcia'nın bestesi 9 8'de bitirelim ses. Evet. tekrar teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler.